Müzik Esselamu Aleyküm, Mevla'nın selamı, bereketi üzerinize olsun ilmaletlalegültv.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz soruların cevaplarını vermiş olduğumuz İlmal programı başlıyor. Yine değerli Fatih Kalender hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür. Allah razı olsun. Hocam öncelikle iyisin. dünyanın birçok yerinden, Avrupa'dan, Amerika'dan, Azerbaycan'dan Kardeşlerimizin selamlarını peşinden iletmiş olalım. Aleyküm selam. Çok selam ediyorlar, berekat. dua istiyorlar. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşaat mühendisi bir kardeşimizin sorusuyla başlayalım müsaadenizle. Ee, ben inşaat mühendisiyim. Diplomamı yapı devletim firmasına kiraya verdim. Aldığım para caiz olur mu diyor hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. İslam fıkhında mübadele diye tabir ettiğimiz kişinin bir bedere müstahak olması, bir şey alması ve bu aldığının da ona helal olması ya alışveriş yönüyle olmalı veya icare yönüyle olmalıdır. Yani siz bir mal verirsiniz, mala mukabil bir satın bedeli para alırsınız. Bu durumda verdiğiniz şey İslam fıkhına göre meşru bir şey ise ve İslami hassasiyet doğrultusunda da bu akdi yapmışsanız, harici bir takım şartlarla akdi fesada uğratmamışsanız bu alacağınız elbette size helal olur. Bazen verdiğiniz şey mal değil bir hizmet olabilir veya da bir malın menfaati olabilir ki buna fıkıh dilinde icare diyoruz, kira akti diyoruz. Bu durumda da harici bir problem dillendirilmedikten sonra bu akitte sahiptir kişinin alacağı ücret kişiye helal olur. Sual eden kardeşimiz ise diyor ki ben mühendisim, mühendislik vazifemi yerine getirmek değil de Almış olduğum belgeyi, yani devletin bana vermiş olduğu belgeyi bir firmaya vereceğim. Firma beni çalışır gösterecek, evet. burada var gösterecek ve bu mukabildeki mecburiyeti bertaraf etmiş olacak. Ve o mukabilde de bana bir ücret verecek diyor. Bu ücret caiz olur mu? Diğer bir ifadeyle kişinin liyakatını kiraya vermesi. Yani o diplomanın mantığı, manası ne demektir? Siz bu işi yapabilme liyakatına sahipsiniz demek ve bunun tescillenmesi. Siz ise bu işi yapmayacaksınız ancak yapabilme liyakatınızın sertifikasını e, kiraya vermiş olacaksınız ki bu bahse konu olan bu menfaat e, fıkan kabul edilebilen, akden mahal olabilen bir menfaat değildir. Artı e, bu ahlaki de değildir. Çünkü e, netice itibariyle eğer devlet bir mühendisin o firmada çalışmasını şart koşuyor ise inşaatın takibi veyahut da bununla alakalı bazı e, gramellerin veyahut da bazı hesaplamaların uzmanı tarafından yapılması şart olması itibariyledir. Oysa kurum bunu yapmayacak sadece sembolik olarak bizim böyle bir mühendisimiz var diyecek evet. ama yine kendi bildikleri gibi işi yapacak. Dolayısıyla onların yapacağı bu yalan eyleme siz de bir şekilde hizmet etmiş oluyorsunuz. Yani hem yalanı ortak olma itibariyle bir günaha girme... Artı günaha girmenin de ötesinde siz liyakatınızı fıken mal olmayan, fıken e, karşılığında ivaz alması caiz olmayan bir liyakatınızı e, kiraya verip onun mukaminde bir bedel almış olursunuz ki bu akit sahih bir akit değil, caiz olmayan bir akittir. Bu sebeple alacağı ücret kişiye helal olmayacaktır. Bundan vazgeçilmedi böyle bir işlemin kesinlikle yapılması uygun değildir. Bu sadece bu sektörde değil, özellikle eczacılık sektöründe de bunu maalesef görmekteyiz. Evet. E, kişi dükkan açacaktır ancak dükkan açabilmesi için e, eczacılık liyakatına sahip olan birinin bunu yapması gerekir ya bu işi yapacak veyahut orada çalışan olacaktır. Bu insan her ikisi de olmadığı halde böyle bir diploması olan kimseyi çalışır göstererek veya sahibi göstererek ona aylık veya da yıllık ücret veriyor. E, bu da keza o kimsenin bu alacağı ücret ona helal olmayacak. Çünkü liyakatı olmadığı halde e, liyakatı varmış gibi gösterecek birinin kimliğini kullanacak. Evet. Yani bunu daha anlaşılabilir bir hale sokabilmeyi adına şöyle diyebiliriz. Ben doktorum, doktorluk kimliğim var ama siz doktor değilsiniz. Sizin böyle bir kimliğiniz yok. Ee, ama siz e, bu işlemleri yani doktorlukla alakalı tıbbi işlemleri yapabilmeniz e, doktorluk kimliğine ihtiyaç duyuyorsunuz. Benim kimliğimi kullanıyorsunuz ve bu mukabilde insanları tedavi ediyorsunuz. Evet. E, bu hem yasal değil hem gayri ahlaki evet. hem de e, burada gerçekten liyakat sahibi olmadığınız halde liyakatliymış gibi insanları kandırmış veya devlet birimini kandırmış oluyorsunuz ki bu sizin açınızdan vebal. Ve ben bu vebale göz yumduğum için, benim kanalımla bu yapıldığı için bana da vebal artı alacağım ücret de kesinlikle benim için caiz olmayacaktır. Evet hocam. Hocam ikinci soru internetteki arama motorları veya bir video yükleme konusundaki e, reklamlardan alınan para e, caiz midir? Çünkü bazen e, istenmeyen reklamlar da çıkabiliyor diye bir soru var hocam. Bu farklı şekillerde de bize geldi, şöyle geldi, bir kurum kalkıyor, diyor ki size bilgisayar vereceğiz veyahut da bilgisayarınızın bir bölümünü bize vereceksiniz. Size bir program vereceğiz, o programı yükleyeceksiniz ve bilgisayarınız internette var olduğu müddetçe, açık olduğu müddetçe saat başı şu kadar ücret vereceğiz. Evet, peki peki o, bunun yani. e, karşı tarafa menfaati nedir? Şöyle ki biliyorsunuz arama motorlarında siz bir kelime yazdığınız zaman evet. ve onu arattığınız zaman hangisi daha fazla tıklanmışsa bu ön plana geçer. Evet. Eğer özellikle arama motoruna kişi reklam vermemişse reklam verenler zaten reklam boyutunda gelecektir. Ama reklam vermemişse bu tamamıyla tıklamadaki adet kimin fazlaysa o önde gözükecektir. Ama bir insanın tıklaması fazla olmadığı halde daha fazla ön planda gözükebilmesi için bu şekilde bir kurumlara müracaat ediyor. Bunlar da ne yapıyor? Ee, sanal o alemde bu kimsenin firmasının ismini işte piyasadan daha önceden kiralamış oldukları hartiklerinin belli bölümlerini göndererek onlar tıklıyormuş gibi gözük gösteriyor evet. ve böylece arama motorlarında ön plana gelme durumu oluyor ve bu mukabilde ücret alıyor ve bu aldığı ücreti de diğerlerine de bir şekilde ücret olarak yansıtıyor. Bu görüntü itibariyle bakıldığı zaman e, bilgisayarınızın bir bölümünü kiraya vermek gibi düşünülebilir. Ama burada şu noktada özellikle arkadaşlarımızla da yaptığımız istişarede reklamda seçenekci olabiliyor musunuz? Yani seçim hakkınız var mı? E, dediler ki şöyle bir seçim hakkı olabiliyor. İşte artı 18. Hatta işte artı 18 olmayan artı 7 şeklinde ee, ama bunun haricinde e, birey olarak her birini ayrı ayrı bir kattolüde edemiyorsunuz Evet e, Dolayısıyla e, belki resmiyet itibariyle yasal olsa da ama İslam'ın kabul etmediği bir işlem olabilir Örneğin e, ahlaki bir problemi değil banka reklamıdır bu ama İslam bunu kabul etmeyecektir Evet bunun gibi ama bu noktada siz seçici olamıyorsunuz dediler. Madem ki seçici olamıyorsanız o zaman gayrimeşru bir takım şeylerin de reklamına alet olacağınız için bu işleme girmek caiz değil. Keza video yüklüyorsunuz ve videonun da tıklama başına bedel alıyorsunuz. Ama bu bedeli almanız sizin o videolarınıza birileri reklam veriyor ve bu reklamdan dolayı yani reklam kaynaklı olarak size ücret veriyor. Keza bu reklamda da bir seçiciliğiniz varsa yani benim videomda şu reklam olsun bu reklam olmasın şeklinde meşru olup gayrimeşru bir ayrıma yapabiliyorsanız bu caizdir. Ama böyle bir ayrım yapma imkanınız yoksa gayrimeşru reklamlar da sizin videonuz üzerinde reklam edilecekse kişinin bu mukabilde bir bedel alması veya buna alet olması elbette caiz olmayacaktır. Tabii bunu bazen maalesef bize de geliyor hocam işte sizin e, bir programınızı seyrediyoruz veya bir videonuzu seyrediyoruz ama orada e, bir banka reklamı çıkabiliyor diye e, bize gelen bilgiler oldu. Tabii benim bununla alakalı herhangi bir bağlantım veya bilgim yok. Ben evet. bu mukavemde bir bedel de almış değilim. Ee, nasıl video konulur onu dahi bilmiyorum. Yes, Ama evet. eğer böyle bir işlem yapılıyorsa bu kim olursa olsun, kimin ismiyle yapılıyorsa yapılsın bu hem caiz olmayacaktır hem de İslami olmayan bir şeyleri İslami bir ortamda sunmak gibi olur ki bu da e, zihinlerin karışmasına sebebiyet, sebebiyet verebilir. Evet. Bundan da şiddetli bir şekilde elbette kaçınmamız gerekecektir. Evet hocam. Hocam şu farkıyla alakalı bir sorumuz var. Eee bir arazi satılacak ise ve bu arazinin sağında bir arazi, solunda başka bir arazi, önünde, arkasında farklı araziler bulunsa şufa hakkı kime aittir diye sormuş izleyicimiz. İkinci <gülüyor> hocam yine ile alakalı. E, konutlarda da şufa hakkı olur mu? Apartmanda bir daire satılacak ise bu hak sahibi nasıl belirlenir? Ayrıca satılan konutta kiracı bulunsa öncelik kiracıya mı aittir? Öncelikle şufa hakkı nedir? Ee, bunu bir açılımını yapmamız gerekir. Evet. Ee, İslam hukukuna göre bir mülk satılıyor ise taşınmaz bir mülk satılıyor ise taşınmaz mülkün alıcıları noktasında öncelikli olan kişiler vardır. Yani bir insan sahip olmuş olduğu bir malı satmama hakkına sahiptir. Satma hakkına da sahiptir. Ancak satacağı kişiler arasında öncelik hakkı vermek zorunda olduğu kişiler vardır. Bu da İslam fıkında muhtemel olan zararı def etmeye yönelik bir tasarruftur. Örneklendirelim, sizde ben bir arazide ortağız. Sizin hisseniz var, benim hissem var. Ben hissemi size satabilirim. Bu meşrudur. Evet. Sizin dışındaki yabancı birine de satabilirim. Ancak sizin dışındaki yabancı birine sattığım zaman bu sizin onayınıza muhtaç olacak. Ama bu onay şu demek değildir. Ona satma, ben de almıyorum, satamazsın şeklinde değil. Evet. Ben kaç paraya onu satıyorsam o bedeli sen vererek alma hakkım var. Ve ki o kişi razı gelmese bile. Evet. Bunun sebebi niye? Çünkü siz ortağınızdan e, kim olacağını seçme hakkına sahip olmalısınız. Ortağınız e, iyi olmayan bir insan, size zararı dokunması muhtemel olan bir insan olabilir. Evet. Bu noktada İslam hukukunda bu zaruretten kaynaklanan bir hak gibi düşünülür. E, bu sebepten dolayı muhtemel bir zararı def etmek için şer-i şerif kişiye şufa hakkı vermiştir. Şufada dediğimiz gibi malın satılamaması değil, satıyorsa kaç paraya satılıyorsa o bedeli vererek öncelik hakkına sahip olması. Peki bu şufa hakkında öncelik kimleridir? E, bu noktada Hanefi fıkhına baktığımız zaman deniyor ki öncelik nefs Mebi'deki ortağınındır. Yani şöyle düşünelim bir arazimiz var. Arazide benim bir ortağım var. Artı arazimin e, sulaması hakkında bir su nöbeti var. Veya bir yolu var. O yolu ortaklaşa kullandığımız bir komşum var. Evet. Bir de su veya yolda ortak olmadığımız halde e, işte kapı komşumuz veya sınır komşumuz var. Yani üçlü bir mesele olsun diye bunu tasvir ettim. Ortağım var. hukuk civar diye tabir ettiğimiz suda veyahut da yolda ortak olduğumuz ancak mülkte ortak olmadığımız komşularımız var. Bir de hiçbir bağlantımız olmadığı halde sadece kapı komşumuz veya sınır komşumuz var. Hanefi fıkhında şufadaki öncelik nefs mebideki ortaktır. Yani sizin bizatihi maldaki ortağınız diğerlerinden daha mukaddemdir. Evet. Maldaki ortak bu haktan feragat edecek olsa yani ben bunu istemiyorum. Tamam bu kime satıyorsam ben buna razıyım. Veya satın alan kimsenin kim olduğunu öğrendikten sonra ben bu hakkımı düşürdüm diyecek olsa bunun şu hakkı düşer. Bu sefer ikinci merhale nedir ikinci merhale? Hukukul civarda ortak. Hukukul civarda hakkul tarik dediğimiz, hakkul mesil dediğimiz, hakkul mecra dediğimiz. O arazinin sulama hakkı veya o araziye geçiş hakkı, yol hakkı veya atık suyu gönderme hakkı şeklinde bu haklarda müşterek olduğumuz kişiler. E, malın bizatihi kendinde müşterek değil bir ortaklılığımız yok ama komşumuzla aramızda yol ortaklılığı var. Aynı yolu kullanıyoruz, aynı suyu kullanıyoruz veya aynı kanalizasyonu kullanıyoruz. E, bu şekilde bir ortaklılık ikinci merhalede şufa hakkıdır. Bu kişi de bu haktan feragat edecek olursa bu sefer üçüncü merhaleye intikal eder. O da nedir? Mücerret komşu. Yani e, ne malın kendisinde ortağız ne civarında ortağız. Yani haklarında ortağız. Hiç böyle bir ortaklığımız yok. Sadece kapı komşusu veya sınır komşusu olan bir komşumuz. Üçüncü merhalede buna geçecektir. Evet. Bu üçlü merhalenin de kendi aralarına baktığımız zaman Diyelim ki benim malımın ortağı var ama bir tane değil, birden fazla ortak var. Bu durumda bu ortaklar kendi arasında biri diğerinden daha mukaddem olmayacaktır. Velev ki hisse oranları farklı olsa bile. Hmm. Yani benim e, diyelim ki o tarlada veya arsada yüzde elli hissem var. E, diğer iki ortağımın ise birinin yüzde otuz birinde yüzde yirmi hissesi olsa. Evet. Ben kendi hissem olan yüzde elliyi bir başkasına sattığım zaman yüzde otuz hisse ortağı ile yüzde yirmi hisse ortağı arasında bu yüzde elliyi ile alma noktasında bir fark yoktur. Eğer her ikisi de şufa hakkıyla orayı almak istiyorlarsa yüzde elliyi yirmi beş, yirmi beş alabilme haklarına sahip olacaktır. Birinin hissesinin fazla olması, birinin hissesinin eksik olması bu hakta da oranlarda farklı olmasını gerektirmeyecek. Çünkü dediğimiz gibi Buradaki asıl mantık e, muhtemel olan zararı def etmek. Yani gelecek olan ortağın zararını def etmek. Evet. E, dolayısıyla o ortak yüzde elli hisseye ortak olsa da, yüzde on hisseye ortak olsa da, eğer e, şerli bir ortaksa, kişiye zarar verici bir ortaksa, bu noktada hissesinin fazla veya eksik olması belki farklı açılardan, farklılık e, gibi gözükse de ama bizatihi zararın, Ana unsuru itibariyle farklılık olmayacağı için bu noktada adedir ruhus diye ifade edilir. Kelle başı. Kaç tane ortak varsa hepsi eşittir. ve ki hisseleri farklı olsun. Hmm. Ha, bunlar haklarından feragat ettikten sonra bu sefer dediğimiz gibi hukuk civarda. Burada da kendi aralarında bazı takdim tehlikeller vardır. Yani suda ortak olan işte yoldaki ortaktan daha mukaddem veya yolda ortak olan sudaki ortaktan daha mukaddem olabiliyor. Ama birden fazla suda ortak varsa bunlar da yine eşit olacaktır. Evet. Burada da geçtikten sonra bu sefer komşuluktur. Komşu da birden fazla olması durumunda yine eşittir. Ama biri sınır komşusu ötekisi komşunun komşusuysa zaten yakın varken uzak mahrum olmuştur. Böyle bir hakkı olmayacaktır. Artık bu kardeşimizi buna göre bir değerlendirmeye tabi tutacak. Ama dediğimiz gibi şufa hakkı demek satışına engel olmak demek değil satışını bizati kendisi üstlenerek yani satıldı kaç paraya satıldı şu fiyata satıldı kime satıldı filancıya satıldı filancının buraya gelmesini istemiyorum satış bedeli kaç paraysa onu verir ve o şekilde orayı alır evet. hattı zatında e, diyelim ki mal sahibi orayı vadeli satmıştır aşasına e, şefi diye tabir ettiğimiz şufa hakkı sahibi de o kişinin almasını istemiyorsa iyi burayı ben alayım ama aynı vadeyi ben ödeyeyim dese olmaz peşin vermek zorundadır peşin vermek zorundadır veya da zamanını bekler, vade zamanı dolar, vade zamanı dolduğu zaman parayı vererek orayı alacaktır. Yani birine vadeli tanımak, diğerine de vade tanıma mecburiyeti doğurmayacaktır. Bir diğer mesele de şufa menkullerde değil, gayrimenkullerde olur. Yani taşınmaz mallarda olur. Bu da dediğimiz gibi muhtemel olan zararı defetme hasebiyle. Günümüzdeki apartman e, daireleri de e, her ne kadar Hanefi fıkhının tanımına göre menkul gibi değerlendirilse de araziye gayrimenkul olarak bakıldığı için bunlarda da şu fakı elbette cari olacaktır. İşte alt kattaki mi üst kattaki mi, bunun da? Burada da e, yani işte merhaleleri yani bunlar ne de ortak? İşte önce... E, arazinin mülkünde ortak ama birinin bir artısı daha vardır. Nedir o artısı? Kapı komşusudur veya suda ortaktır. E, bu durumda tabii ki zararı birine daha fazla kimin gelmesi muhtemelse ötekine nispetle o daha e, geri planda kalacaktır. Yani kapı komşusundan gelecek olan zarar işte ne bileyim aynı binada oturup da en alt kişide oturan veya en üst kişide oturacak kişiden gelecek zarar ona nispetle daha ehven daha az olacağı için evet. öncelik e, onun olup o haktan feragat ettikten sonra diğerine intikal edecektir. Ha bir de kiracı diye, kiracı bir, diye bir ifade bulmuştum ki kiracının böyle bir şufa hakkından bahsedemeyiz. Yani benim dairem var, dairemde bir kiracım var, ben buraya satıyorum. Ahlak olarak önce ona teklif etmek tabii ki güzeldir, erdemlidir, evet. Müslümana yakışan bir ahlaktır. Ama olur ya bu kişi bir başkasına dahi bunu satmışsa, kiracının bu akti bozarak ben bu parayı veriyorum, ben bunu alacağım şeklinde hukuksal anlamda bir bağlayıcılığı gerektiren bir tasarrufu olmayacaktır. Hocam geçen haftalarda becaişle alakalı bir soru vardı, siz cevaplamıştınız. Onunla alakalı tekrar bir soru soruluyor. Ee, geçen haftadaki soruda imamın becaiş hakkının feragat dahilinde olsa da para karşılığında yapmasının uygun olmadığını, bunun haricinde mahsuru olmadığını söylediniz. Fakat hariçte olanın para gibi bir bedel olmasa da bu kişinin bir menfaati olması şüphesizdir. En küçük ihtimal hakkından feragat edecek kişiye yöneleceğimiz soruda. Görev yerine getireceğin şahsın neden bu kişi olduğu sorusuna vereceği cevap. <gülüyor> bir menfaat karşılığında haktan feragat etmek caiz midir diyor hocam. Şimdi ki, aslında o gün için yani o günkü o haftaki programımızda bu konuyu biraz detaylandırmıştık. Yani bir insanın bu manada ücret alması veya da haktan feragat ederek ücret almasının caiz olup olmama noktasında evet. liyakat meselesini de ön plana getirmiştik. Yani ben bir camide imamı veya ben bir yerde vazifeliyim. Ama benim gibi orada bir başkasının da vazife yapmasına mani bir durum yok. Yani resmi otorite onun da orada vazife yapmasına imkan sağlıyor. Ancak önceliği bana vermiştir. Ama ben bu hakkımdan feragat edecek olursam, onun da aynı benim gibi aynı liyakata sahip bir durumu varsa, bu durumda ben hiçbir bedel almadan, e, hakkımdan feragat ediyorum. Yani bir nevi e, yerimi boşaltıyorum, istifa ediyorum veya emekli oluyorum şeklinde orayı bırakıp onun oraya gelmesi. Veyahut da daha farklı olabilir. Siz köy yerindesiniz, ben şehirdeyim, evet. e, ben şehir ortamından sıkıldım siz de köy ortamından sıkıldınız. E, ben köye geçmek istiyorum, sen de şehre geçmek istiyorsun. Yani üstlerimizle de konuşuyoruz. Üstlerimizde de bunda herhangi bir aykırılık görmemesi durumunda herhangi bir bedel, maddi bir bedel almaksızın bu şekilde bir becaiş yapmakta fıkı herhangi bir karşı çıkması olmaz. Ha diyeceksiniz ki bu bir menfaat değil midir? Tabii ki bir menfaattir. Neticede ben köyü istemem benim için bir menfaat. Sizin de şehri talep etmeniz sizin için bir menfaattir. Zaten böyle bir menfaat söz konusu olmasa niye insanlar becaiş yapsın? Ama bu menfaat bir ivaz değildir. Evet. Yani bir bedel alma olarak değildir. Uyuşmamızdır. Yeter ki yapacağımız işlem yasal olsun ve liyakat noktasında bir sıkıntı olmasın. Evet. Yani hakkınız olmadığı halde hakkıymış gibi göstermek olmasın. Veyahut da işte burada daha ehil kişiler gelme imkanı var ama benim akrabam gelsin, benim çocuğum gelsin şeklinde ehliyeti daha nakis olan kişilere yol vermek olursa da belki fuken bu Caiz değildir, haramdır ifadesini kullanmasak da ahlaki değildir, evet. doğru bir şey değildir. Ama dediğimiz gibi aynı liyakata sahip olması durumunda. Yani daha fazla liyakatlı olduğu halde daha az liyakatliye. Ama liyakat noktasında eşit olduktan sonra bu noktada sizin seçim yapmanız eğer birileri tarafından, yetkili merciler tarafından size böyle bir yetki verilmişse de bunda herhangi bir mahsur olmayacaktır. Evet hocam. Hocam Azerbaycan'dan bir izleyicimiz selam iletmiş. Selam. Sualim şöyle diyor. Birinci ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra okunan zammı sureleri Kur'an üzere ardıcıl okumak mı lazım? Yani peş peşe okumak mı lazım? Yoksa sırasız okumak olur mu diyor hocam? Farz namazlarda Fatiha okunduktan sonra zammı surelerde makus olarak yani tersini okumak veya bir sure atlayarak ikinci bir sureyi okumak kısa surelerde mekruh olduğu kitaplarımızda geçmektedir. Evet. Ancak sureler uzun bir sure olursa veya atlanacak sure birden fazla sure olursa bu durumda herhangi bir kâraatın olmayacağı ifade edilmiş. Dediğimiz gibi kısa surelerde bir sure atlayarak veya da yukarıya doğru makulsen okunması mekurttur. Ama bu farz namazlardadır. Nafile namazlarda ise böyle bir kerahatın olmayacağını özellikle Şur'un Bilali İmdadül Fettah isimli eserinde açık ve net bir şekilde söylemiş. Hatta farklı eserlerde de bu kerahatin farz namaza mahsus olduğu, nafilelerde ise böyle bir kerahatın olmayacağı da dillendirilmiştir. Evet hocam. Şimdi... Can başka bir izleyicimiz, alkol kullanan kişinin teri ve artığı necis midir diye soruyor. Tabii alkol kullanmanın caiz olmadığı, haram olduğu vurgulamakla beraber böyle bir kardeşimiz bu şekilde bir hataya düşmüşse de bundan vazgeçmesinin gerekliliği vurgulanmasıyla beraber evet. ki Rabbim bu halde olan kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın bu sıkıntılardan. Çünkü bu hakikaten bir bağımlılıktır. E, tabii günümüzde bağımlılık maalesef sadece alkol değil, e, görüntü itibariyle meşru gibi olsa da e, ama bu bağımlılık gayri meşru konumlara da itebiliyor. Evet. İşte teknoloji bağımlılığı bunlardan bir tanesi. Uyuşturucu zaten gayri meşru bir bağımlılık. E, ama netice itibariyle öyle veya böyle insanın e, iradesini elinden almaya yönelik bir bağımlılık mutlak manada insan açısından bir zarardır. Rabbim bu halde olan kardeşlerimizi öncelikle kurtarsın diye dua ile bu suale cevap vermek isterim. Bunu özellikle şunun için vurguluyorum. Bazı sualler vardır ki suale direkt cevap verdiğiniz zaman sual içinde bazı meselelerde zımnen fetva vermiş gibi olabiliyorsunuz. Evet. Veya fetva vermeseniz de göz ardı etmeniz bunun çok ağır bir şey olmadığı, hafif bir şey olduğu şeklinde algılanabilir. Evet. Bunu belki daha önceden de konuşmuştuk. Bir ara şöyle bir sual gelmişti bizim fetva hattına. İşte hocam ben affedersiniz kız arkadaşımla beraber oruçluyken, aynı ortamda bulunurken işte bende bir intişar oldu ve bir akıntı oldu. Bana kefaret gerekir mi? Soru kefarete yönelik. Buna fıkhi olarak evladım sana kefaret gerekmez demek o olayı kabul etmek veya böyle bir beraberliğin herhangi bir sıkıntısının olmadığı İnsana şeklinde insanı. anlaşılıyor. Oysa burada özellikle vurgu olarak sorusuna cevap vermek değil. Bir erkeğin kız arkadaşı olamaz olursa ya hanımıdır veya mahremidir. Bir kızın erkek arkadaşı asla olamaz olursa ya kocasıdır veya da mahremi olmalıdır. Bunun üzerine vurgu yapılmalı, bu noktada konuşulmalı, meselenin ne kadar vahametinin, ne kadar kötü olduğu dillendirilmeli. Ha, bu vellendikten sonra ustu gerektiren durumlar nedir, gerektirmeyen durumlar nedir? Bu konu konuşulur. O yüzden e, fetvada bir de fetvanın siyaseti vardır. Yani soruya e, doğru cevap vermek her zaman doğru cevap değildir. Evet. Çünkü kitaplarımız evet odaklıdır. Konu ne ile alakalıysa o konuya cevap verir. O konuyu orada açar. Onun diğer taraftan meşruiyetini irdelemez. Çünkü okuyan kimse onu zaten bilecektir. Ama e, bir kesimin karşısına çıkıp da soruya cevap vermek konumundaysanız burada sizin ne cevap verdiğiniz önemli değil. Sizin söylemenizden ne anlaşılıyor önemli olan budur. Evet Dolayısıyla bu noktada olan kardeşlerimize şiddetle tavsiyemiz budur ki soruları tartmak lazım. Yani bu soruya benim vereceğim cevap nerelere getirilecektir, nasıl anlaşılacaktır ona göre irdelenmeli. Vurgu yapılması gereken noktalarda asla vurgusuz bir şekilde müsamahalı davranılmamalıdır. Bunu da böyle bir şekilde ifade etmiş olduk. Gelelim sualin cevabına. Bir insan bir şekilde alkol almış olsa, haram olmakla beraber, günah olmakla beraber veyahut da gayri ihtiyari olarak kendi iradesinin dışında böyle bir işlem olsa, bu kimsenin teri meselesinde ise necis olmadığı kitaplarımızda ifade edilmiştir. Salyasına gelince de eğer alkolün hemen akabinde bir su içmişse, yani aradan bir fasıla geçirmemişse, Artının necis olacağı ifade edilir kaynaklarımızda. Ama aradan bir zaman geçmiş yani salyasıyla ağzını temizlemiş belli bir müddet geçmişse bu durumda e, artının necis olmayacağı normal insan artındaki hüküm neyse bunun da hükmünün aynı olduğu e, yine kaynaklarımızda ifade etmiştir ifade edilmektedir. Burada bazı farklılıklar var. İşte bıyığı uzun olan bir kimse alkol tüketse, aradan zaman geçse dahi başka bir e, su içecek olsa artığı yine necis olur. Çünkü bıyığındaki necaset oraya Mesela sirayet geçiyor, eder şeklinde. Evet. Ama böyle değil de ağızla alakalı olan salyadaki necaset vurgusu hemen akabinde olması ama aradan zaman geçtikten sonra olursa durum farklı. Mesela bunu yine artık babında kedinin artığı noktasında da inceleniyor. Evet. Yani bir kedi düşünelim ki fare daha yeni yedi evet. ve hemen akabinde bir sudan işte o su kesinlikle necistir. Evet. Ama aradan zaman geçti zaten hiçbir fare, kedi yoktur ki fare yemesin illaki yemiştir. Evet. Ama ne zaman yediğini bilmiyorsak o kedinin artı necis değil mekruhtur farklı gerekçelerden dolayı. Evet. Yani burada da insan içinde aynı şeyi söylememiz Hemen mümkündür. Yap Hemen değiştirir. peşinden yapıp yapmaması hükmü değiştirecektir. Keza dişini çektirmiştir. Ağzında kan vardır. Ee, kanlı bir şekilde e, su içerse o su yine artık olarak necis olacak. Hmm. Ama aradan zaman geçti ve kan ağzında eseri kalmamışsa o zaman artı necis olmayacaktır. Evet hocam. Hocam diğer bir sorumuz. Camimizin mihrap kenarlarında yukarıdan aşağıya ayetler yazılı. Bu ayetlerin bir kısmı belden aşağıda kalıyor. Cemaatten birisi bunların sökülmesi lazım, namazımız olmuyor diyor. Bu konuda hüküm nedir diyor hocam. Tabii yine burada vurgulanması gereken bir mesele. Ee, maalesef bazı camilerimizde bu gibi süslerde çok abartı yapılıyor. Evet, şey aşağı o derece abartı yapılıyor ki hem maddi olarak bir külfet ki İbn Abid'in merhum haşiyesinde diyor ki bir insan... Cami mütevellisi olduğu halde caminin tezziniyatına dair vakıftan para harcayacak olsa bu parayı cebinden ödemesi gerekir. Hmm. Çünkü onun orada kullanılmasına yönelik ona bir izin yoktur. Bu bir ihtiyaç değildir. E bu çok önemli. Evet. Ha, birileri şahsi cebinden böyle bir şey yapıyorsa bırak yapsın. Ve da ben arkadaşlar böyle böyle bir şey yapmak istiyorum ve para toplayacağım diyerek şeffaf davranarak ne yapacağını söyleyerek insanlardan para toplamışsa bu da olabilir. Ama diğer taraftan mutlak bir hayır gibi gelip de hayır parasını bu şekilde gösterişe tahallük eden yerlerde kullanılması kesinlikle caiz değil. Ve bunu yapan idareci kişiler elbette vebal altında olacaktır. Evet. Diğer bir problem de. Camilerdeki bu aşırı derecede süs, cami cemaatinin namaz zamanında namazın dışında başka şeylerle meşgul olmasına sebebiyet veriyor. Yani dikkat çekmesine sebebiyet veriyor. Hatta Efendi Hazretlerimizin sağlıklı olduğu dönemlerde ki o dönemleri bize aktaran hocalarımızdan duyduğumuz kadarıyla seccadenin üst tarafı değil de ters çevirerek düz tarafıyla namaz kıldı. Niye? Niye? Oradaki figürler namaz esnasında e, zihni kişi meşgul. zihni meşgul ol etmesin. Evet. Namazın dışına gitmemize gitmesine sebebiyet Hı. vermesin diye. Evet. Nerede kaldık ki? İşte mihraptaki bir takım e, süsler namaz esnasında işte onu adam ibareyi çözmeye çalışıyor veya hattaki sanatı anlamaya çalışıyor veya figürlere bakmaya çalışıyor. Hatta geçenlerde e, bir caminin Mihrabına yapılan bir hat yazısı bana gönderildi. Caiz midir, değildir diye. İlk bakışta bakıyorsun normal bir hat ama biraz daha genişten baktığın zaman Mevlevi olarak sanki bir şahıs dönüyor tarzında yapılmış. Yani o bir insan figürü. Resmi figürü. Onu resmetmişler. Bir hat şeklinde. Bakın iş nereye doğru gidiyor. Evet, evet, evet. Hem de kıble tarafında bir suret. Ha, suretin resim olduğu belli midir değil midir, gözü ayağı var mıdır yok. Bunlar bir bahsi diger. Oraya, bak oraya gitmeye gerek yok. Ama bakın mesela nereye doğru gitmiştir. Evet. Yani bu konuda hakikaten e, titsizlik göstermemiz gerekir. Evet burası mabettir. Mabede hürmet edilecektir. E, Örfi olarak ne gerekiyorsa o şekilde yapılacak ama abartıya asla gidilmeyecektir. Ha, bu belden aşağı noktası varsa da e, bu konuda da ama ben tabii böyle bir cami pek görmedim. Genelde bu gibi e, hat yazıları yukarılarda oluyor. Ama bu şekilde bir yanlışlık yapılmışsa da bunu o cami idaresi tarafından değiştirilmesi, yukarılara alınması. Ama dediğimiz gibi bu noktada abartı kesinlikle doğru bir şey değildir. Birçok açıdan sıkıntıları ve zararları elbette vardır. Evet hocam. Hocam son bir sorumuz var. Ben fotokopi cihazları teknisyeniyim. Benim çalıştığım şirket bir bankanın fotokopi cihazlarının bakım onarım hizmetlerini yapıyor. Dolayısıyla ben de o cihazların tamiri için görevlendiriliyorum. Ve bu iş için şirketlerinden maaş alıyorum. Benim bu yaptığım iş caiz olur mu? Kazancım helal mi haram mı diyor hocam. Şimdi tabi burada aktin bir sıhhat yönü var bir de cavaz yönü var. Kardeşimizin sualinden anladığımız bu bir firmada çalışıyor. O firma tamir firması, elektronik malzemeleri tamir ediyor. Ancak e, bu firma başka bir firmayla anlaşıyor ve onun e, elektronik malzemelerini tamir ediyor. Ancak o firma ise gayrimeşru bir firma, banka gibi. Evet. Bu insan diyor ki ben bankada çalışmıyorum, normal. A firmasında çalışıyorum ama A firması ise B firması olan faizi bir müesseseliğe iş yapıyor. Benim burada çalışmam helal midir, değil midir? Eğer bu firmanın başka kolları da varsa, yani sadece o müşterilerden bir tanesi, başka müşterileri de varsa ve bu teknisyen olan kardeşimiz de seçici olabiliyorsa, yani bu kurumdan gelenleri değil de diğer kurumlardan gelenlerin tamiratına ben bakayım diyebiliyorsa, bunda herhangi bir mahsur olmaz, güzel olur. Ama başka çalıştığı grup yok. Sadece belli bir bankayla iş yapıyor. Ee, başka yerden bir geliri yok. Ve siz orada e, direktmen bankanın işçisi değilsiniz ama bankanın çalıştırdığının işçisisiniz. Bu şekilde düşünebiliriz. Burada da bu kardeşimize tavsiyemiz kendisine daha helal, daha temiz, şaibesiz, problemsiz bir iş bakması. Ha, bu işi bulana kadar mecburiyet asibiyle ala kadri darura orada kalsın deriz. Ama evet. kendisine daha temiz bir iş bulduğu an derhal oradan çıkıp daha tip daha şaibesiz olan iş sektörüne geçmesi tavsiyemizdir. Rabbim kolaylık versin inşallah. Amin hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah haftaya aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.